Seyit Kutub'un Afgani'nin adamı olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Afgani ile alakalı ben belki de 20 yıldan daha önce sizden daha gençtim, yazmıştım. Afgani ile alakalı bir yazı. Başlığı şöyleydi. Keşiş Peterle ile arasında bir meccididir. Afgani diye. Şimdi Afgani'yi Değişik bir adamdır. İşte onun Şakir'di Muhammed Abdu ve Reşit Rıza oradan gelir. Üçlüdür bunlar. Dede torun şeklinde fikirde tabii. Dede yok, fikir soyu itibariyle yoksa Afgani İranlıdır. Diğeri Mısırlıdır ikisi. Ernes Renan'la bunlar Ernes Renan müseccel bir kafirdir. Ernes Renan. Ona Namık Kemal'in bir reddiyesi var. Renan müdafası diye. Küçük bir risaledir. Ya Namık Kemal değişik bir adamdır. Yani çok müstakim bir diyemeyiz ama imanı var. İçerken Resulullah Aleyhisselam'ın adı gelince okuduğu kitapta o şeyi gider dışarıya koyar ağzını burnunu temizler Resulullah Aleyhisselam'ın adını öyle telaffuz eder böyle bir adam. Allah Teala taksiratını affeylesin Namık Kemal. Şimdi imanı var Resulullah Aleyhisselam müdafaa ediyor. Ama bunlar da Ernes Zenan kafirine karşı Namık Kemal'deki tepkini karşı koymanın onda birini göremezsiniz yani her yerde farklı bir kimliği vardır bu adamın Hindistan'da başkadır, Mısır'da başkadır, İstanbul'da başkadır. İstanbul'da onu, alem İslam'ı kurtarma idealinde olan bir adam olarak görürsünüz. Mısır'da oradaki Arap milliyetçileriyle beraberdir, Hindistan'da oradaki ücretçilerle beraberdir, İran'da Şi'idir, her yerde ayrı bir kimliği vardır bu adamın. Abduh talebesi oradan, Reşit Rıza'dan yani dünyadaki modernist hareketlerin önemli bir bölüm buna dayanır. Ama Seyit Kutup öyle değil. Seyit Kutup, Allah yoluna mücadele etmiş, kafirden özür dilememiş, sonunda o yolda başını vermiş birisidir. Başını vermiş birisidir. Elbette fakih değildir, muhaddis değildir. Hataları olmuştur, eksikleri olmuştur. Olmaz mı? İnsandır. Ben yani arkadaşlara Seyit Kutup okuyun derken, yani fıkıhla alakalı bir mesele olduğu zaman onu gidin Ömer Nasuhi Men Hazretlerine onun fıkıhla alakalı eserine bakın, oraya müracaat edin. Arapça kitaplar mutala edebiliyorsanız oraya gidin, oraya müracaat edin. Ama Seyyid Kudup, Kur'an-ı Hakim'in gölgesinde Allah Teala'nın ayetlerini nasıl anlayabiliriz? Bunun derdinde olmuş bir mümin, bir müslüman hataları var tabi, yanlışları var. Var biz masumdur falan demiyoruz. Ama Afgani Abduh Reşid Rıza çizgisi o çizgi bambaşka bir çizgidir. Yani ehli sünnetle mücadele çizgisidir. Bugün nerede modernist görürseniz görün bir şekilde onlarla irtibatı vardır. O yol fesat yoludur.